Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allahu adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya'dır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Mekke Müslümanlar için çekilmez bir hal alıyordu. Giderek üzerlerine bir kabus gibi çöküyordu. İslam'a ve Müslümanlara tahammül edemiyorlardı. Atalarının dinine karşı çıkan bir avuç mümin insanı bağrından atmak istiyordu. Mekke müşrikleri önce, karalama kampanyası başlatmıştı. Müminleri neredeyse garip varlıklar gibi göstermek istiyorlardı. Sonra alay etmeye başladılar. Dalga geçen bir hava oluşturmaya gayret ettiler. Hemen sonrasında hakaretlere başlamışlardı. Fırsat buldukça hakaret içeren sözler söylüyorlardı. Ama bütün bu olumsuz tutumlar müminleri etkilemiyordu. Onlar onurlu bir şekilde Vakar içinde yollarına devam ediyorlardı. Müşrikler anlıyordu ki, Olumsuz tutumları sonuç getirmiyordu. Sonuç alıcı olmuyordu. Yumuşuyorlardı. Alttan alıyorlardı. Uzlaşma teklifleri yapıyorlardı. Müslümanlardan taviz vermelerini istiyorlardı. Ama bu tavırlar da sonuç vermiyordu. Bu gayretleri de boşa çıkıyordu. Zor kullanmaya girişiyorlardı. Acımasız bir şekilde İşkenceye başlıyorlardı. Özellikle zayıf müminlere, kimsesizlere ve kölelere çok ağır işkenceler yapıyorlardı. Hayat yolunun işaret taşları ayetlerdi. Zümer suresinin 10. ayeti nazil oluyordu. Ey inanan kullarım! Rabbinize ilişkin bir bilinçle hayatınızı yaşayın. Bu dünya hayatında güzel davrananlara güzellikler vardır. Allah'ın arzı geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. Nazül olan başka ayetlerse ise Nahl suresinin 41 ve 42. ayetleriydi. Kendilerine zulmedildikten sonra Allah'ın uğrunda göç edenleri, dünyada rahat edip tehlikeden uzak kalacakları bir yere güzelce yerleştireceğiz. Onlara vereceğimiz Ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Onlar ki sabrettiler ve Rablerine güvenip dayandılar buyuruluyordu. Müminler için hicret yolları gözüküyordu. rabb Rahim onlara işaret düşüyordu. Allah'ın arzı genişti. İnandıkları gibi yaşayacakları yerlere gidebileceklerdi. Yol gözüküyordu. Peygamber Efendimiz hicret edilmesini beyan ediyordu. Şeref arkadaşları soruyordu Ey Allah'ın peygamberi nereye gidelim diyorlardı. Peygamber Efendimiz Habeşistan ülkesine gidin. O ülkede insanlara zulmetmeyen bir kral var. Oraya gidin ve Allah içinde bulunduğunuz bu sıkıntılardan bir kurtuluşunu gösterinceye kadar orada kalın buyuruyorlardı. Habeşistan Mekke tüccarlarının yoğun şekilde ticari ilişkiler içinde bulundukları bir ülkeydi. Bu nedenle Arap tüccarlarının çok iyi bildikleri bir yerdi. Peygamber Efendimiz'in daha önce Haberistan'a gittiğine dair bir belge bilinmiyor. Ama gitmiş olabileceği de söylenebilir. En azından Mekke tüccarlarından o ülkeyle ilgili yeterli bilgiye ulaşmış olması mümkündü. Peygamber Efendimiz 12 erkeğin ve 4 kadının gitmesine yol veriyordu. Bu müminler gecenin karanlığında, yola çıkıyorlardı. Mekkelilerin haberi olmadan geceleyin yollara düşüyorlardı. Kimi yayaydı, kimileri bineklerdeydi. Mekkelilerin haberi olduğunda onlar epeyce yol almışlardı. Mekkeliler hemen bir grup oluşturdular ve peşlerine düştüler. Sahile vardıklarında onlar gemiye binmiş ve gemi denize açılmıştı. Artık onlara ulaşmaları mümkün değildi. Onlara engel olmak mümkün değildi. Habeşistan'a hicret edenler genelde hür ve etkin insanlardı. İşlerinde köle insanlar yoktu. Bu bir bilinçle yapılıyordu. Mekke müşrikleri Habeşistan kralından köleleri istediğinde iade etmek zorunluluğu vardı. Köleler için böyle bir statü vardı. Ama hür insanların iadesi söz konusu değildi. Habeşistan'a hicret, Risaletin 5. yılında oluyordu. Ancak hicret edenler 3 ay sonra tekrar Mekke'ye dönüyorlardı. Onlar Mekke müşrik öncülerinin Müslüman olduklarını duymuşlardı. Böyle bir haber gelmişti Habeşistan'a. Bu sevinçli haberi alır almaz tekrar Mekke'ye dönüyorlardı. Ama Mekke'ye yaklaştıklarında haberin doğru olmadığını anlıyorlardı. Artık Mekke'ye giremezlerdi. Ancak birinin himayesiyle girilebilirdi. Her biri bir himayeye girmesi gerekiyordu. O toplumda yürürlükte olan bir haldi. Hayatı tehlikede olanlar birinin himayesine girmek suretiyle sahili selamet oluyordu. Habeşistan'a hicret eden müminler Mekke'ye döndüklerinde akrabalarının himayelerine giriyorlardı. Bu akrabalar ise Velid bin Muire, Ümeyye bin Halef, As bin Vail gibi azgın İslam düşmanlarıydı. Ama bu toplumda kabilecilik son derece önemliydi. Sanki kendi kabilesinden bir insan olursa akan sular dururdu. Hz. Osman bin Mazun, müşrik öncelerden Velid bin Murin himayesiyle Mekke'ye giriyordu. Aradan belli bir süre geçtiğinde bazı Müslümanlara yapılan işkenceler onu son derece üzüyordu. Bu duruma daha fazla dayanamıyor ve Velid bin Muğire'nin himayesinden çıkıyordu. Velid bin Muğire, Hazreti Osman bin Mazun'a iyi düşünmesi gerektiğini söylüyordu. Hazreti Osman bin Mazun ise Allah'ın ve Resulünün himayesinin kendisine yeterli olduğunu söylüyordu. Beraberce Kabe'ye geliyorlardı. Velid bin Muğire, bundan böyle Osman bin Mazun'un himayesinde olmadığını açıklıyordu. Kabe'de müşrik öncüler bulunuyordu Aynı zamanda büyük şair Lebit de onlara şiirler okuyordu Şair Lebit Allah'tan başka her şey batıldır diyordu Hazreti Osman bin Mazun Doğru söyledin diyordu Şair devam ediyordu Her nimet mutlaka son bulacaktır diyordu Hazreti Osman bin Mazun ise Cennet nimetleri son bulmaz diyordu Muhalefet ediyordu Şair Lebit Rahatsız oluyor, bu nasıl bir meclistir, de bir rahatsız ediliyorum diyordu. Orada bulunanlardan iki üç kişi Hazreti Osman bin Mazun'un üzerine yürüyor ve vurmaya başlıyorlardı. Jibruklardan biri Hazreti Osman bin Mazun'un gözüne geliyor ve gözünün çevresi şişiyordu. Orada bulunanlardan biri Osman, Velid bin Muğren'in himayesinden çıkmasaydın gözün bu hallere gelmezdi diyordu. Hz. Osman bin Mazun ise, Allah'ın himayesi bana yeter. Bu gözümün başına geleni öbür gözüm de arzu eder diyordu. Ve Hz. Osman bin Mazun, İslam'a anlatan, Kur'an-ı Kerim'i öven bir şiiri okuyarak oradan ayrılıyordu. Habeşistan hicretinde dikkatimizi çeken manalar, mesajlar vardı. İnsana garip gelen bir mana belgin olarak karşımıza çıkıyordu. Bir avuç Müslümanın Mekke'den Habeşistan'a hicret etmeleri Mekke müşriklerini rahatlatmalıydı, sevindirmeliydi. Zira onlar Müslümanlardan rahatsızdılar. Onlara tahammül edemiyorlardı. Şimdi Müslümanlar Mekke'yi terk ediyorlardı. Mekkeliler onlardan kurtulduk, huzurumuzu bozanlardan kurtulduk, Demeleri gerekiyordu. Ama böyle bakmıyorlardı. Bilakis Müslümanların hemen peşlerine düşüyorlardı. Onları yakalamak ve tekrar Mekke'ye getirmek istiyorlardı. Niçin böyle yapıyorlardı? Dertleri neydi? Bunun cevabı belliydi. Müşrikler İslam'ın ruhlara, gönüllere nüfuz edeceğini anlıyorlardı. İslam'ın adım adım gelişeceğini görüyorlardı. İslam'ın bir insanlık mesajı olduğunu fark ediyorlardı. İslam'ın bütün insanlığı kucaklayan bir yapısı olduğunu anlıyorlardı. Bugün Habeşistan'a gidiyorlardı ama orada asimile olmayacaklardı. Rahmet rahmet gönüllere gireceklerdi. Rahmetler göller olacaktı, ırmaklar olacaktı. Büyük bir güç olacaklardı. Belli bir süre sonra Mekke'yi de kuşatacaklardı. Onların böyle derin bir tedirginliği vardı, korkusu vardı. Bu nedenle Müslümanları ablukada tutmak istiyorlardı. Zaman içerisinde eritmek ve yok etmek istiyorlardı. Tehlikenin büyümesine yol vermek istemiyorlardı. Asıl olansa müminlerin halleriydi. Müminlerin tavırlarıydı. Müşrikler onlarla dalga geçiyorlardı, küçümsüyorlardı. Ama onları aldırmıyorlardı. Rabbani yolda yürüyüşlerine devam ediyorlardı. Müşrikler karalama kampanyalarına girişiyorlardı. Onları garip varlıklar gibi göstermeye çalışıyorlardı. Ama onlar hak yolda vakarla, onurla yürüyorlardı. Müşrikler işkence ediyorlardı. Tahammülleri zorlayan işkencelere tabi tutuyorlardı. Bin bir çeşit sürümler yapıyorlardı. Müminlerse ölümüne, rahman Rahim'in yolunda devam ediyorlardı Müminler şimdi yardan ve diyardan geçiyorlardı Meçhule gider gibi yağ ellere gidiyorlardı Ola ki nice sıkıntılara gireceklerdi Nice mahrumiyetlere düşer olacaklardı Ama onlar için gam değildi Değil mi ki Rabbi Rahim içindi Değil mi ki Ezel ve Ebed Sultan içindi Mülkün sahibi oydu varlıkların sahibi oydu canların sahibi oydu hoşça kalın Allah'a emanet olun peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam